İzsel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın merhabalar herkese. İyi haftalar Günaydın. Günaydın ödeş. Evet haftanın ee, karikatürleri nasılmış? Bakalım. Şimdi şöyle yani hep felaket, facia karikatürleri falan anlatıyorsun. Yetti gayrı falan diye sitemeden e, isyan eden hatta bir takım dinleyicilerimiz var. E, yani hep böyle yangınlar, seller, deprem karikatürleri mi olacak? Savaş ölçülük falan mı olacak? ya yani başka bir şey yok. Gündem bu zaten ama işte karikatür diyorlar. E, Neşeli olması lazım falan. E, peki ne yapacağız? E, ben de bu hafta Biraz sanat dünyasıyla ilintili bir takım e, karikatürler e, seçmeye çalıştım. E, hani gündemden uzaklaşmadan yine bakalım becerice, be, becerebilecek miyim? Aslında hep e, soruyor, sor, soruyorsunuz de, sanat hayatı hayat mı sanatı taklit eder diye değil mi? Evet. E, bu sabahki karikatürlerde aslında sanat sanatı taklit edecek öyle gibi görünüyor. Ee, i̇lk karikatürümüzün çizeri bir İngiliz e, karikatürist e, Matthew Pritch, Pritchett, Pritchett evet, kendisi e, kısaca böyle mat masla, mahlasıyla çiziyor e, im, e, mat diye imza atıyor e, karikatürün öznesi bir heykel August Roden'in e, en az düşünen adam kadar böyle tanınan bilinen eseri 1882 yapımı bir mermer heykel bu ee, bu heykel için e, Wikipedia e, sanal ansiklopinisi şöyle yaz, yazmış. E, Dante'nin ilahi komedyasında yer verilen yasak bir aşktan esinlenerek yapılmış olan bu eser. Bir kaya üzerinde oturmuş iki çıplak sevgiliyi öpüşürken gösterir. Heykelin adı da Öpücük. E, Rodin bunu e, Cehennem Kapısı adlı dev bir eser için... E, e, Pek çok figür yapmış. E, o figürlerden bir tanesi de bu esermiş. E, Paris'te e, yapılması planlanan dekoratif sanatlar müzesi için bin, 1880 yılında Dante'nin ilahi komedyasındaki sahnelerle e, bezenecek bir kapı. E, ve böyle bir sipariş alıyor. E, konu olarak da şiirin cehennem bölümünü seçmiş Roden. Her bir 200 tane figür ve bunların her birini tek tek küçüksü, küçük bağımsız heykeller olarak yapmış, çalışmış. Fakat bu öpüşme sahnesi kapının sol kanadının altına yer vermişti. Burası çok önemli. Yasak aşkın acısından çok mutluluk ve coşkuyu yansıttığı için bu sahnenin, yani cehenneme pek yakıştıramamış, eserin bütünündeki tema ile çeliştiğini Düşünmüş ve figürü kapıdan çıkarmış. Bağımsız bir heykele dönüştürmüş. Eser, e, dolayısıyla bu heykel öpücük olarak tanındı, çok beğenildi ve farklı boyutlarda birçok e, bronz kopyası üretildi. Biblo olarak bile evlerde bulabilirsiniz. E, şimdi Mat'ın karikatüründe e, tabii ki öpüşen iki çıplak sevgili yok. Olsaydı bu karikatürü e, burada anlatma riskini göze alamazdık. Muhtemelen. E, karikatürde bir müze görüyoruz, müzedir. E, Yüksekçe bir kaidenin üzerinde sergilenen heykelde giyinik iki insan e, var, iki insan figürü var. Tam ortalarında da bir futbol topu duruyor yerde. Figürlerin ikisi de giyinik dedim ama soldakinin üzerinde bir futbol takımı forması var. Numarası da 11. Sağdaki e, figür ise e, o takım elbise giymiş. Ee, ve e, işte bu takım elbiseli olanı iki eliyle kafasından kavradığı on bir numaralı futbolcuyu biraz da arzulu bir şekilde öpmüş, öpüyor heykelden. O futbolcu ise çaresizlik içinde kollarını iki yana açmış. Ee, yani bu duyguları bu e, çok güzel bir şekilde yansıtmış e, karikatürist Mert. Sanatın gücü diyorum buna. Zaten e, heykelin hemen sağında durmakta olan bir hanımefendi de başını kaldırmış. Hayranlıkla bu e, muhteşem sanat eserini izliyor. Heykelin adı e, kaydenin üzerinde yazıyor unutmadan onu da söyleyeyim. Roden İstenmeyen Öpücük. Evet. Tabii bu, ya, müthiş bir karikatür evet bu gerçekten. Çizilme yani... nedeniyle de tabii ki e, siz... Dolce anlatını <gülüyor> spor programında istedik. Evet. Yeni Hermoso e, bu, bu, şeyin, İspanya şampiyon futbol takımının oyuncusu. Evet. E, şeyin e, kutlama töreni sırasında da İspanya Futbol Federasyonu Başkanı tarafından Luis Rubiales tarafından Rubiales, evet. e, böyle hakikaten senin de anlattığın gibi başını iki eliyle yakalayıp Kadını tamamen çare, çaresiz bir şekilde bırakarak elleri iki yana açık olarak bir güzel öpmüştü ve bunu da çok başarılı bir kutlama olarak sunmuştu ama iş büyüdü öyle anlaşılıyor ve son zamanlarda yani son maçta Atletico Madrid ve Milan AC Milan maçında bu Kadınlar Kupası'nda yeni Harmozo şeye geldiği zaman tribünlere geldiği zaman muazzam bir alkışla karşılanmış. Evet. Ve mesajda, posterlerde hatta geçici dö dövmelerde metrelerce uz genişlikte, uzunlukta bir oyuncuların açtığı şeyde, pankartta da seninleyiz yeni Hermoso diyorlar. Büyük bir şey dönüşüm oluyor İspanya'da öyle evet. anlaşılıyor. Ee, şeyde takım da önce 6 oyuncusu 6 az oyuncusu hatta daha sonra bütün takım şayet Rubiales istifa etmezse milli takımda bir daha oynamayacaklarını beyan etmişler. Ülke genelinde 80 kadın futbolcu evet, milli takıma başladım. gitmeyeceklerini söylemiş. Şeyin federasyonun açıklaması ise milli takıma seçilirlerse gitme zorlukları var olmaz öyle <gülüyor> ya bu, bu duyduğum en tuhaf açıklama yani <gülüyor> zorla gideceksin biz seni seçtik oynayacaksın diye ama durum yani me too hareketi birdenbire başladı yani şeyde seyaka bu diye yazıyormuş bütün tişörtlerin filan üzerinde açılan pankartlarda yani bitti evet. ee, diye e, geliyor hashtag olarak Büyük bir it's over anlamına geliyor diyorlar işte. Ve Sevilla'dan Santander'e kadar diye Aşif Akassam yazmış Guardian gazetesinde. Mitu hareketi İspanya futbolunda da geldi. Halbuki çok büyük bir meydan okuma yapmıştı Futbol Federasyonu Başkanı. Hemen bu olaydan hemen sonra ben istifa falan etmeyeceğim, etmeyeceğim diye tam beş kere Mine söylemişti böyle. Evet. Ve alkışlarla Eğitim. da karşılanmıştı bulunduğu yerde ama sonra alkışlayanlardan biri de eleştirmiş. Yok olmaz, etmedi falan diye. <gülüyor> Şakadan alkışlamıştı. <gülüyor> Şakadan şey alkışlamıştı. Onun da heykelini yapmak evet, lazım. Evet, onun da heykelini <gülüyor> yapmak <gülüyor> lazım. Peki Roden'in heykelinden sonra yine çok bilinen bir eser fakat bu kez bir tablo var sırada. Bu tablonun adı da American Gothic. Ee, ona hmm. da İngiliz karikatürcü Rab Murray. Murray mi? Nasıl okuyacağız bunu bilmiyorum. Mary. Rab Mary. Mar peki. Ee, Telegraph'da yayınlanmış, yayınlandı bu karikatür. O bu e, Amerikan Gotik tablosuna gönderide bulunmuş. Ee, önce e, yani ressam e, Grand Wood tarafından yapılmış olan bu tabloyu e, şu, 1930 yılında yapılmış bu tablo. Şöyle hatırlatayım. E, Resimde yan yana duran böyle donuk bakışlı bir erkekle bir kadın görüyoruz. Bunlar çiftçi. Adamın e, yuvarlak gözlüklerinin altından sert bakışlarını e, seziyoruz. Elinde e, tarlalarda ekinleri ayırıp e, taşımak için kullanılan e, uçları sivri, üç kollu bir e, çatal var. Dirgen deniyor galiba buna. E, arka planda ise e, beyaz bir evin üçgen şeklindeki çatısını seçebiliyoruz. Ee, bu kişiler e, Amerikan gotik evi diye bilinen ve o evde yaşamayı ha hayal eden sıradan Amerikan e, çiftçilerini temsil ediyorlar. E, kadın kırsal bölge kültürünü e, simgeleyen, temsil eden kolonyal desenli bir önlük e, giyiyor. Adamın üzerinde de koyu bir ceket var, koyu renkli bir ceket var fakat ceketin, hemen, ceketin altında içinde yuvarlak yakalı bir gömlek, kravatsız bir gömlek. Gömleğin üzerine ise mavi bir çiftçi tulumu geçirmiş. Hmm. Ceketi de bunların üstüne giymiş. Elinde de az önce söylediğim gibi üç uçlu bir çatal taşıyor. Amerikan Gotia adlı bu tablo 20. yüzyıl Amerikan sanatının hemen hemen bilinen, en, en çok bilinen eserlerinden biri ve Popüler kültürde de, Amerikan popüler kültüründe de çokça yer alıyor. Karikatürlerde de sıkça kullanılıyor. Yani neredeyse bir şey gibi kullanılıyor. Ee, Rob Murray bu e, çifti almış ki bu çiftin e, baba kız oldukları da biliniyor. E, model e, Modellik yapmışlar tabloya. E, Amerikan gotik evinin dışından içeriye evin salonuna taşımış karikatürde. Bu şekilde biz de ilk kez bu ikonik evin e, bir şekilde içini görmüş oluyoruz. Baba ile kız e, aynı kıyafetlerle ve tamamen aynı bakışlarla bu kez evin salonunda yan yana duran e, iki kanapede oturuyorlar. E, kanapelerin arasında ikisinin ortasında küçük yuvarlak bir sehpa. Sehpanın üzerinde de e, klasik bir abajur var ve işte bu sehpa ile abajurun tam üzerine gelecek şekilde duvara çerçeveli kocaman böyle bir resim asılmış. Resimde de bir portre var, bir fotoğraf var. İşte bu fotoğraf bütün hafta boyunca, geçtiğimiz hafta boyunca uluslararası basında da boy gösteren, sosyal medyada çokça paylaşılan Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın çektirmiş olduğu sabıka resminin büyütülmüş hali. Ee, Trump'ın bu sabıka fotoğrafı üzerinden henüz bir hafta bile geçmedi. Daha şimdiden ikonik oldu diyebiliriz. Yani gerçekten de e, Donald Trump aynı zamanda e, sabıka fotoğrafı çektiren ilk e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, oldu. Böyle bir e, rekorun sahibi oldu. E, 180 santim boyunda 97 kilo ağırlığında mavi gözlü, sarı ve çilek rengi saçlı ifadeleri ve p 0 11 35, 89 numarasıyla hapishane kayıtlarına geçti. Ee, serbest kalmak için de 200 bin dolar kefalet ücreti ödemiş. Ee, Trump'ın bu sert bakışlı e, acayip pozu e, o 1930 tarihli Amerikan Gotik resminde görülen çiftçinin e, ününü şimdiden e, geride bırakmışa benziyor bir hafta içinde. Bu fotoğrafı üstelik seçim kampanyasında da kullanacakmış. <gülüyor> Bundan Aslanlamış böyle bir... olduğu çok belli ama bunu önceden. Ee, ama yok öyle okumadım ben. Yani şey etmiş direnmiş çektirmemek için. Ve e, parmak izi vermemek için. Hem vesikalık fotoğrafı daha evet, dönüş ben... işte. Sabıka fotoğrafı. Bence bunu düşün, düşünmeden gitmemiştir oraya. Ee, bu, bu sahnenin olacağını yani. biliyor çünkü. Ee, olabilir. Evet evet yani. ayrıca da yani bunu şimdi tişörtler üzerinde filan da görüyoruz. Tabii ikonik, ikonik olmuş. 4 falan. milyon dolar birkaç saat içinde seçim kampanyası için para toplamada kullanmış. Yani 7 7,1 yani, milyon dolar diye okudum ha, ben. 3 evet, evet. günde o da evet. Üç günde. Evet. Toplamış. Gayet güzel değil mi? Ee, sabıka fotoğrafıyla 3 günde 7 milyon dolar art. yani. Çok sıkı bir halkla ilişkiler e, uzmanı kendisi. 3 haftalık bağış miktarı da zaten 20 milyon dolara ulaşmış. Ama en büyük televizyon yıldızlarından biri Amerika Tabii. Birleşik Devletleri evet. ve Dünya'nın. O, bu işleri evet. iyi biliyor yani. Evet, evet. Robert Wright evet. da siyaset bilimci Common Dreams'e tam olarak bunu yazmış. Sembolleri çok iyi biliyor. Zaten kendisi de bir işte televizyon dünyasından gelen birisi görsellik semboller vesaire çok bilinçli yapıyor bunu diyordu. 20 yüzyıl idolü işte evet. öyle evet, Robert Reich de önemli bir noktaya da işaret etmiş yani Amerika'nın bir faşist lidere şimdiye kadar en çok yaklaşan kişi Oo. liderine ve şeylerinin takipçilerinin taraftarların herhangi bir şey düşünmesini ya da analizde bulunmasını istemiyor. Sadece duysun, duygularını, duygularını izlesinler diyor. Evet. Yani. ve Hatta Steven Rosenfeld'in de Amerika'nın yazdığına göre <gülüyor> Bert Newborn diye birisi Amerika'nın en önemli üst düzey sivil e, haklar savunucusu birisi. Şey 20 yolunu göstermiş Hitler'in ilk daha yükselişindeyken sözünü ettiği şeyleri politikaları ve retoriğini yakından izliyormuş. 20 yol yolda birden takip ediyormuş. Onu da ortaya koyuyorlar yani. Çok ilginç. Çok ilginç, harika ya. Yani. E, bakalım kimler yetişecek e, Trump'ın arkasından. Desantis mi gelecek? Yani. Yok, Birinci... yok hiç yok, şansları mi? yok. yok değil mi? Yok. Yetişemez. Hiç e... yok. 40 puan fark var en yakınıyla DeSantis'le. Hayır ondan sonra e, e, ha, evet, Trump'ta, o... Trump'ta 80lerini değil mi? Yaklaştı mı 80 Yetim, yaşında? Yok yani. 77. Onda ondan sonrası avcı toplayıcı toplum. Artık bir bir dönem daha yaparsa ondan sonrasını beklemiyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı ö, ö, ölümsüz <gülüyor> olduğunu da düşünüyoruz Donald Trump. Peki ben sizi aya götüreyim. <gülüyor> Var mısınız? <Tamam. musun? gülüyor> uzaklaşalım biraz. Ee, tabii ki sanatla devam edeceğiz. Ee, sıradaki karikatürümüz Bert Wanko imzalı ee, ve e, dünyanın ilk bilim kurgu konulu animasyon filmi olarak bilinen 1902 yılında gösterime girdi, e, e, 1901 yılında e, yapılmış, 1902 yılında e, gösterime giren Le Voyage de la Lune, e, Seyahat filminin ünlü bir afişi vardır. Ondan esinlenerek çizildi. E, afişi e, önce sihirbazlıkla e, sanat hayatına giren, e, daha sonra fotoğrafçı, sinemacı, hatta oyuncu olan Georges Méliès'in e, Jules Verne'in aynı adı romandandır. Aya yolculuk romanından esinlenerek hemen e, 20. asrın başında çektiği Aya Seyahat e, hem de e, medyasın en çok bilinen e, filmi e, bu. 16 dakikalık bir film. E, ve bu film aynı zamanda animasyon ve özel efekt kullanılan ilk filmmiş e, sin dünya sinema tarihinde. E, gö görüntüyü hemen hatırlayacaksınız. Siyah bir fonun önünde, kapkara bir fonun önünde parıldayan yüz yuvarlak bir Ay dede diyor bana artık. Çünkü insan gözüne e, sahip. Onun sağ gözüne de hızla gelerek saplanan çelik bir roket. Ay dedemiz şaşkınlık ve acı içinde e, diğer gözüyle uzayın derinliklerine bakıyor. E, afişin orijinalinde. E, ve işte daha sonra e, roketin içindeki bilim adamları iniyorlar. E, ve Ay'da. E, İlkeler uzaylılarla e, karşılaşıyorlar falan filan. E, onu geçelim. E, karikatüre gelelim. E, Belçikalı e, iki emektar karikatürist Sösil e, sesil Bertrand ile Yannick Vancole. E, Bunlar bir süreden beri bir ortaklık kurdular ve Berten Vanko imzasıyla birlikte karikatür çizip yayınlıyorlar. Aslında her ikisi de yıllar önce Belçika'da çok satan Lexpress'in editorial editoryal karikatüristleriydiler. Aynı ortamda fakat ayrı ayrı çalışıyorlardı. Zamanla gazeteden ayrıldılar. Pandemiden sonra bu ikili tesadüfen yeniden karşılaşınca biri e, sağlık nedenleriyle artık çizemiyordu. Arkadaşı ise çiziyor fakat ilham gelmiyormuş bir türlü. <gülüyor> e, ortak ortaklık kurdular ve gündemi artık günbegün gün, e, karikatürleriyle yorumluyorlar. İşte son karikatürlerini az önce anlattığım e, George Melies'in Ay'a Seyahat filminin afişine bir gönderme var. E, güncellenen bu yeni afişte Melies'in insan suratlı Ay'de de görüntüsü yine böyle kapkara bir fonun önünde parlıyor. Tıpkı orijinal afişte olduğu gibi burada da Ay'ın sağ gözüne bir roket gelip sattanmış. Fakat... Aradan geçen 120 yıl e, zaman içerisinde teknoloji de tabii çok gelişti. E, bu kez renkli olarak ayın yaralı gözünden akan e, kırmızı kan. Evet, evet. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Başka ayrıntılar da var ama. Mesela e, Ay'a saplanan füzenin adını okuyoruz. Luna 25. Hatta bu yazının hemen altında bir de bayrak var. O da Rus bayrağı. Daha tuhafı ki bu afişi karikatür yapan en önemli unsur bence. Aydin'in yüzü tamamen Rusya Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'in suratını yüzünü andırıyor. Evet. Böyle evet. hoş bir karikatür. Aslında olayı da özetleyecek olursak Rusya Federal Uzay Yaşansı Roskosmos 11 Ağustos'ta fırlattıkları ve 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna iniş yapması... E, gereken e, Beklenen Luna 25 Uzay aracının e, Ay'a çarparak parçalanmasını Şöyle bir ifadeyle Duyurdu Luna 25 öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu Varlığı sona erdi Böyle Şimdi evet. e, Bertan Vanko ikilisi de bu karikatürle e, Rusya'nın 47 yıl aranın ardından geçer, gerçekleştirdiği bu ilk ay misyonunu e, Runa 25'in kontrolden çıkarak aya çarpmasını böyle yorumlamışlar. Halbuki Git, Hindistan şimdi sevinç bayrakları açıyor her tarafta. Bunlar, açıyor ay ayın karanlık yüzüne inmişler değil mi? Evet ay ayın karanlık yüzüne inmiş durumdalar güneyine. Evet. Birbirlerini görüyorlar mı orada? Ha yok kimse yok galiba değil mi? Orada? Şey Madenler var ama. Ya da öyle olduğunu tahmin ediyorlar. Hatta o su gelirdesi. Kuraklığa karşı su getirileceği de rivayetleri vardı. Ben Özdeş'e sormayı unuttum ama şimdi senin huzurunda sorayım. Hortum çok uzun olacak. <gülüyor> Oradan buraya. Mundiyonu da başarış. Boru hattı. Evet. Evet. <gülüyor> Mody onu da başarır. Mody <gülüyor> evet başarır kesinlikle. Ee, peki şimdi Ruslar tabii şeyde, Ay yolculuğunda başarısız oldularsa da animasyon filmlerinde filmleri dalında özellikle az önce anlattığım Manny's'in 1902 yılında çevirdiği Ay a yolculuk filmini fersah fersah geçen bir animasyon filmini imza attılar. Şimdi anlatacağım eser aslında bir karikatür değil bir animasyon filmi çizeri ve yapımcısı da bilinmiyor fakat geçtiğimiz Nisan ayından bu yana sosyal medyada yayınlanıyor. Rus askerlerini Ukrayna'daki savaş için eğitti idealden bu film bütün sosyal medyalarında medya kanallarında dolaşıyor. Bu çizgi filmde işte siper almak, el bombalarıyla nasıl başa çıkılacak, savaş alanında nasıl hayatta kalınacak falan gibi faydalı bilgiler var. Bunun için de The Mask ve Deadpool gibi video oyunlarına ve filmlere göndermeler yapılıyor. Film bir çalışma, çatışmanın nasıl kazanılacağını çok ince ayrıntılarla anlatıyor. Ben izledim filmi. Eğitmen askerlere ateş ederek ilerlerlerken e, siper almalarını ve hemen sonra hareket etmeye devam etmelerini anlatıyor. Arabalar e, siper almak için çok kötü çünkü mermiler araçların içinden geçebiliyor. Ancak e, motor bloğu sağlam o daha iyi koruma sağlayabiliyor. Konuyu daha iyi açıklamak için de Deadpool'dan bir sahne görüyoruz ve arabanın arkasına sığınan bir askerin de maalesef kanlı gövdesi görülüyor yine. Ee, yani işte hendek kasmak, bir binaya saldırmak ve hatta sokak dövüşlerinin nasıl e, yönetileceği falan gayet etraflıca anlatılıyor. E, filmin giriş bölümündeki dış ses ise eve sağ salim gitmek için basit ipuçları diye e, sesleniyor izleyicilere. Ben 3 kare seçtim bu animasyon animasyondan. İlk karede bir Rus askeri kolunda Rusya bardağı ba bayrağı ortak olur mu? Bayrağı arması var. Yeleğinin üzerinde de Z harfi işlenmiş elinde tuttuğu el bombasını fırlatmadan e, çok az önce görünüyor. Bu görüntünün devamında asker elindeki bombayı güvenli bir şekilde bir odanın içine fırlatıyor. Ve sonrasında da odanın içinde etkisiz hale getirilmiş düşman askerliğini görüyoruz. Ukrayna askerleri tabii. İkinci resimde yine Rus askerini mutlu mesut bir şekilde e, ifadeyle böyle ayakta yıkıntı, yıkıntıların arasında görüyoruz. Elinde de e, savaşta hayatta nasıl kalınır kullanım kılavuzu var. Yani e, yeni başlayanlar için e, askerlik kılavuzu. Arkada e, dumandan diyor ah, Evet, Arkada dumanlar, yıkıntılar falan filan. E, ve e, Ukrayna askerlerini de esir alırken görüyoruz. Bence filmin en komik karesi ilk anlattığım Rus askerine ağzı açık böyle e, ağzı kulaklarında e, gülerek bomba atarken gördüğümüz portre nedense dişleri yer yer dökülüvermiş. Onu anlamadım neden olduğunu. Bombanın pipini çekerken mi? El bombasını. Dişiyle çekmiştirmeyi. Belki de. Peki e, karikatürler eşliğindeki bu haftaki e, böyle... E, sanatsal diyeceğim yolculuğumuzu Salvador Dali'nin çok bilindik bir tablosuyla sonlandıralım istiyorum. Evet. Sizin de çok sevdiğiniz bir konu tabii. Ve iklim krizi nedeniyle de sık sık karikatürcüler tarafından yeniden revize edilip ele alınan bir tablo bu. Bu karikatürcülerin anasını maalesef ben de varım. Bundan 5 yıl önce benzer bir şey çizmiştim. Fakat İsviçreli karikatürcü Patrick Şapat e, hakikaten o kadar güzel çizmiş ki üstelik de bu haftanın konseptine de uygun düşüyor. E, onu da görmezden gelemedim. E, Dane'nin 1931 yılında yaptığı ve bugün New York Sanat Müzesi'nde sergilenen e, o tablosu Eriyen Saatler veya asıl adıyla Belliğin Azmi e, tablosu bu. Şapat'ın karikatüne geçmeden önce izin verirseniz kısaca Dane'nin bu gerçek üstü tablosu hakkında bir iki kelam, bir, bir iki ukaya edeyim olur mu? Vaktimiz yetiyorsa. Yani bu sürrealizmin örneklerinden biri olarak biliniyor bu Baş tablo. evet. Burada asıl anlatılmak istenen zamanın dirensizliği. Bu konu resimdeki saatlerin erimesiyle anlatılıyor. Resmin içerisinde üçü açık, biri de kapalı olmak üzere dört tane köstekli saat görüyoruz. Kapalı olan saatin üzerinde de karıncalar vardır. Meğer karıncaları hiç sevmezmiş ve onları çürümenin sembolü olarak kullanıyormuş. E, Karınca forma... yeğeni de vardı kendi beslediği. Nasıl pardon anlayamadım. Karınca yiyenine de vardı kendisi beslediği onu tasma takıp dolaştırıyordu sokaklarda. <gülüyor> aslında evet zaten orada bir canavar var. O kendisi e, kendisini betimlemiş e, deniyor ama e, aslında o bir karınca yiyene de benziyor değil mi? Evet, canavar benziyor. Ortada yatan e, ve e, insanın e, hızla akan zaman karşısında nasıl çaresiz ve etkisiz kaldığını anlatıyor canavar da dediğim gibi kendisini sembolize ediyor simgeliyor arka planda ise dali Katalonya'daki evinden görünen manzarayı muazzam manzarayı resim etmiş bu gerçeküstü rüya sahnesi insanın zamana ve doğaya karşı yenilgisini simgeliyor bir şekilde şimdi Patrik Şapat pek böyle sanatsal analiz ve ayrıntılarla hiç ilgilenmemiş Tuttuğu gibi Dali'nin tablosunu günümüze taşımış. Demin anlattığım o tablodaki bütün unsurlar hepsi yerli yerinde duruyor. Saatler aynı. Ee, Dali'yi tasvir eden canavar, karınca e, yiyen diyelim ona. O da aynı yerde yatıyor. Arkadaki Katalonya manzarası da tamamen aynı. Fakat bu tabloya iki yeni unsur, daha doğrusu iki küçük insan eklemiş e, Patrick Çapat. Bu iki kişinin e, katılımıyla Dali'nin tablosu İkinci bir boyut daha kazanmış oldu. Ee, nedir bu boyut? Isı boyutu. Sıcaklık. Hmm. Bu iki kişi e, yarı çıplak e, bir vaziyette ter içinde. Onların duruşlarına bakınca e, tablonun içerisindeki havanın bayağı sıcak olduğunu anlıyoruz. Ve zamanın erimesi değil, sıcaktan köstük saatlerin eridiğini e, fark ediyoruz. Mer. E, bu derin analizlere falan girmeye hiç gerek yokmuş. Saatler e, sıcaktan eriyormuş. Normal mi bu? Hayır evet. di değil diyor Şapat'ın kahramanları. Böylesi bir sıcaklık gerçeküstü diye tamamlıyor arkadaşı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet okyanusa derin Şimdi... denizlerde de rekor sıcaklık haberi vardı Doğu Cevele'de. Yeni rekor seviyelerde okyanus yüzeyinde akıl almaz bir boyuta ulaşmış kuzey Atlantik. Süreellik her... gerçeküstü. Sur... Evet evet yeni haber bu. Her yıl yeni bir rekor kırılıyor okyanus ve denizlerde olanüstü yüksek su sıcaklığı. Size de öyle geliyor mu? sürel bir e, tablonun içinde yaşıyoruz gibi. Ben karikatür diyordum eskiden ama hayır. sürel bir tablonun içinde yaşıyoruz. Sakin. Evet aynen öyle. <gülüyor> Peki bitirdik zamanı daşıyoruz. Evet, hangisini seçeceğiz? Kararsız kaldım. Var belki. mı kararsızlık? Yok. <gülüyor> Bu sonuncu Dali ben <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> beğendim. Tutturdum. Trick şapata. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sürrealist <oldu>. Evet. Seçilmiştir <gülüyor> öyleyse. Efendim? Seçilmiştir öyleyse. Evet. evet. Seçildi. Oy birliğiyle, güçlü oy, oy birliğiyle ile. Güçlendirilmiş oy birliğiyle Güçlendirilmiş evet. oy birliğiyle seçilmiştir efendim. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkür haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.